Bugünkü konuğum Kuzey Ormanları Savunmasına Çiğdem Çidamlı. Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Ee, tekrar hoş geldiniz. Yani daha önce de evet. konuk etmiştim. Evet, ee, şimdi bu hafta ya da geçen hafta önemli bir gelişme oldu. Yani devamlı aslında önemli gelişmeler oluyor tamam, ama. E, <gülüyor> e, ama hani bu olumlu bir gelişme. Yani en azından olumluyla başladım. Sonra daha detaylara tamam. ineriz. Ee, İstanbul Kent Savunması kuruldu. Ee, 27 Haziran'da yapıldı toplantısı. Ee, bunu biraz anlatabilir misiniz? Neler yapılacak? ...yapıldığı... Evet, Süreç aslında, neydi ve şu anda ne durumda? Evet yani 20 Haziran'daki kuruluş biraz sembolik bir kuruluştu. Çünkü aslında e, biz İstanbul Kent Savunması adına e, 1 Mayıs'tan itibaren, geçtiğimiz 1 Mayıs'tan itibaren birçok çağrı eylem yaptık. E, birçok e, daha İstanbul Yerel'indeki özellikle Kuzguncuk Bostanı vesaire gibi yerlere yönelik saldırılarda acil dayanışma çağrısında bulunduk. Dolayısıyla aslında hani bizim açımızdan bir toplam kendini deklar etmek bakımından önemli bir. Andı o ama Sonuçta bir sürecin içindeki bir an Gibi düşünebiliriz çünkü aslında e, Yani bir İstanbul'daki Bütün kent mücadelesi İnisiyatiflerini Platformlarını dernekleri ya da bu mücadelenin Kendisini en azından koordinasyonunu sağlayacak düzeyde birleştirme fikri çok uzun zamandır bir ihtiyacımız oldu. Herkes tarafından dile getiriliyor. E, ve bunun aslında daha ilk adımı olarak da e, biliyorsunuz Aralık ayında 22 Aralık'ta Kadıköy'de bir miting düzenlenmişti. Ve çok sayıda yüzün üstünde e, aslında çevre örgütü, doğa örgütü, kent inisiyatifi, platform ve diğer e, demokratik kitle örgütleri siyasi partiler imzacı olarak buna katıldılar. E, mitingin en önemli taraflarından bir tanesi de çok aşağıdan da örgütlenen, yatay örgütlenen bir miting olmasıydı. Herkes kendi talepleriyle ona katıldı. E, bir Twitter'dan bir kent istiyorum ...hashtag'i üstünden açtığımız, biz aldığımız yüzlerce geri dönüşte bir e, bildirgi aslında hazırladık. Bir kent istiyorum, nasıl bir kent istiyorum e, üstünden aslında temel taleplerimizin açığa çıktı. Ve sonra miting, e, öncesinde de işte yaklaşık 5-6 hafta çok kalabalık toplantılarla çalıştık. E, ciddi bir gönüllülüğe dayandı ve sonrasında da o toplantı düzeni dağılmadı. Yani insanlar bu hafta da toplantı olacak mı diye toplantıya gelmeye devam ettiler. Çünkü aslında zaten mitingin e, çağrısında da ön tartışmalarında da yani bu mitingi yapalım, taleplerimizi ifade edelim ama aynı zamanda buradan bir adım atalım ortak. Ortak örgütlenme belki abartılı bir ifade olabilir ama e, en azından bir yakınsamaya yani birbirimizle birbirimizin mücadelelerini yakınsatmaya bir adım daha atalım dendi. Kuşkusuz buna yönelik birçok başka e, deneyim var Hani bu hiç yoktan olmuş da değil Kent hareketleri bu bakımdan önemli Zaten mitingin çağırcı gruplarından bir tanesiydi e, Taksim dayanışması Zaten hani basın toplantısında söyledik e, Aslında zaten hani Bu bakımdan önemli ama sonuçta Gezi sonrası süreçte e, hani Bütün bir kentin e, Mücadelesi yani Çok başka bir sürü politik problemle de ilgilenmek durumunda kaldığı için aslında e, Doğal olarak İstanbul gibi 17 milyonluk bir kentte ee, yani muazzam bir 5-6 e, yani tane şehirin derdiyse bitişik yaşıyoruz diyelim. E, dolayısıyla hani bunları birbirine yakın satmaya yönelik bir adımdı. E, zaten aslında şöyle ön süreçlerde var. E, bili, biliyorsunuzdur Yani özellikle Kartal'da, Kadıköy'de, Sarıyer'de e, Kent Dayanışması ismiyle e, ilçe düzeyindeki Yerel yani forumların hmm, kent mücadelesi evet, inisiyatifleri forunlar. ya da mahalleler katılıyor. Mesela Kartal'dakinde Gül Suyu Derneği de katılıyor. İşte bir Kartal Maltepe Pendik dayanışması bu bakımdan var. Ee, yani kent mücadelesi sorunlarıyla ilgili. Kadıköy kent dayanışması benzer şekilde çok aktif işte bu okulların kapatılmasından tutalım da... ...oradaki daha küçük yeşil alanların korunmasına kadar ya da birçok başka soruna kadar... Daha yeni de Sarıyer Kent dayanışması kuruldu aynı şekilde. Dolayısıyla bunları aslında bir e, bildirgede de ifade ettik. Yani bir av zaten oluşuyor ama bunu biraz daha birlikte hareket eden e, ve sadece hani mesela işte bir yerde yıkıldığı zaman bu çok acil bir şey olur. Yani bir yer saldırıya uğradığı zaman ortak. ...alarm mekanizmalarının, dayanışma mekanizmalarını harekete geçirebilme işi önemli. Ama e, bizim Kuzey Ormanları savunmasında edindiğimiz deneyim ve aslında rahatlığımız... ...yani başlı başına bir müstakil alanı var onun hani neresi Kuzey Ormanları savunulacak... ...Istırancalar'dan şeye kadar işte diyelim ki İzmit'e kadar. <gülüyor> e, kent mücadelesinde de yani tek tek her ortaya çıkan sorun üstüne... ...doğal olarak oranın yereli atlıyor, savunuyor vesaire ama... Ee, en azından e, diyelim ki şimdi İstanbul'un dört bir yanında koruluklar tehdit altında. Ee, yani bunun deneyimini birleştirmek önemli. Tek tek birçok okul yıkılıyor ya da İmam tipe dönüştürülüyor. Yani bir yeniden ortak okullar inisiyatifi alanı oluşturmak önemli. Ee, ya da e, işte bu belediyelerin yerel stratejik planlarını hep beraber müdahale etme yöntemlerimizi çıkarabilmek önemli. Bir başka gene ortak alan mesela mücadele denemeyecek şey... E, ee, bu kentin içinde yayılan suç bölgeleri var biliyorsunuz yeni ee, bunlar hani bir dönem aslında çok uzun zamandır gece kondulara yoksul mahallelere kentin suç bölgeleri olarak e, kentsel dönüşüm meşrulaştırmak için e, propaganda yapılmıştı. Bizce de yeni suç bölgeleri var. Örneğin Maslak 1453'ün ve hmm. e, oradaki gökdelenlerin Spine Tower'ın olduğu. Örneğin Kartal'daki işte marinalar, AVM'ler, lüks siteler. Yani aslında kentin içinde giderek e, gökdelenli, AVM'li, rezidanslı, gated community'li e, işte böyle bir alanlar oluşuyor. Ve bunlar da işçi sağlığı, iş güvenliği ihlallerinden tutun da sendikası çalıştırmaya birçok inşaat işçisi arkadaşımız ödüyor biliyorsunuz. E, İmar hukuku ihlallerine, kara para aklamalara kadar bin bir türlü akla. İki be e, şeyi. Ha, yani yani orman... bunlar e, yani birer Mars'ta suç kalkması. alanı olarak büyüyor biliyorsunuz. Yani kente ve doğaya karşı suçlar. Hani bunlara karşı daha sonra bunlar bize kentsel dönüşüm olarak vesaire olarak. Yani bir yerde adamlar bunu yapacaksa sonra işte Ataşehir'i finans merkezi yapacaksa orada böyle kötülük kuleleri alanı gibi <gülüyor> yükseliyorsa oradaki bir e, emek evler mahallesi düzleniyor. Biz bunun sonrasında. Ee, ...hani muhatap oluyoruz. Hani bunu baştan... ...yani buna benzer arttırılabilir. O zaman birazcık daha farkındalık... ...yani arttırma ve daha çok duyurma Farkında gibi. Farkında İstanbul halkı ...fakat şöyle oluyor biliyorsunuz... Hani ...riskli alan ilan edilen mahalleler... ...ya da sadece mahalleler e, gibi... ...hani daha çok... Ee, tek tek konular üstünden biz en fazla dayanışmamızı geliştirebiliyoruz şu ana kadar. O da olumlu örnekte. Bazen yalnız da kalabiliyor. Ancak hepimizin hani diyelim ki işte Sarıyer'de ben Tarabya Korusu'nun e, sit alanı olmaktan çıkarılmasına karşı mücadele ederken aynı zamanda İstanbul'daki bütün diyelim ki koruluk alanların e, bu halde getirilmemesi için bir ortak alan da oluşturma Imkanım var Bunu işte mücadele, duyarlılık, propaganda her ne diyeceksek e, yani her tek tek mücadelenin daha görünür hale geldiği bir ortak alan yaratma e, da aslında İstanbul Kent Savunması'nın işlerinden bir tanesi olacak. Olacak. E, peki İstanbul Kent Savunması ile ilgili bilgiler almak isteyenler mesela nereyi takip edebilirler şu anda? Öyle bir e, evet. ortak bir e, bildir... E, Haber verme evet. alanı var Şöyle mı? Şöyle yapılabilir. Biz kent mitinginden bu yana kent direniş takvimi isimli hani en azından nerede ne olduğunu takip edebilelim diye bir... E Site hazırlıyoruz çok basit bir portal ee, oradan e, da haberleşebiliriz yani onun iletişim noktası var kenttrejtakvim.org e, kent, Ama onun dışında Facebook'ta İstanbul Kent Savunması giderek yaygınlaşan bir Facebook sayfası var e, Çok kısa bir zamanda da e, çok yoğun olduğu için gündem ve bizde çok fazla internetle de uğraşmak zorunda kalıyoruz ee, buradan da yardım edecek arkadaşlar da yardım çalışıyorırlar evet. evet. ee, bir e, internet portalı e, zaten hızla yaratacağız oradan da iletişime geçebilirler ama onun dışında İstanbul Kent savunması et gmail.com'dan da. Ee, bizim bir çünkü iletişim listemiz de var ee, haberleşebiliriz şu an için bir mekanımız yok ama yaz e, boyunca e, bir ortak mekan yani Kuzey Ormanları savunması İstanbul Kent savunması başka birlikte o aynı mekan paylaşmak isteyebilecek. E, ...hareket, insetif kimse e, uygun biçimde bir yani mekan, sabit mekana da e, kavuşabiliriz. Ama şu anda bizi makine mühendisleri odasının girişindeki arkadaşlardan... ...mimarlar odasından yani şu anda biraz böyle gezer ayak. Ha, ha. E, ama buralarda geziyoruz. imcede oluyoruz. E, gündüzleri bazen İmece'de oluyoruz. Mimarlar odasından arkadaşlarımız var... E, yani birçok aslında Alanda. özellikle evet e, ulaşılabilir durumdayız şu anda. Tamam e, O zaman şimdi bir küçük bir müzik arası verelim. sonra daha da çok aslında e, sıcak gündemle ilgili konuşuruz. E, İstanbul Kent savunmasını konuşuyoruz. E, Kuzey ormanları savunmasına çiğdem çidammlı misafirimiz e, müzik arasından sonra devam edeceğiz. Bağlaçta like şu Cavolo, pisto, ci ci cai, sugli paliro. Tohundan Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam programı devam ediyor. İstanbul, İstanbul Kent Savunmasını konuşmak üzere Çiğdem çidamlı bizimle birlikte şu anda Kuzey Ormanları Savunmasından ve hareketli bir müzikle Goran Bregoviç'ten Kalaşnikov'u dinledik. Çünkü hem kendisi İstanbul'da hem de bizim enerjiye ihtiyacımız var. Çünkü size şimdi soracağım soru bu iğne ada kampı ile ilgili. Evet Kalaşnikov'la girmeseydik iyiydi ama. <gülüyor> Yok, ama şey, hareket, heyecan ve evet, bakımdan, canlılık için evet, yaptık. Evet, evet. Tam isabet teşekkürler. Ee, şimdi e, da e, yarın ve pazar aslında bir akşam sadece cumartesi gecesi e, kamp, konaklamak üzere bir kamp kararını biz e, ilkbaharda bir e, Kuzey Ormanları Savunması Marmara Bölge Forumu yapmıştık. Aslında bölgedeki yani İstanbul dışındaki bütün bu mega projelerin vesairenin yani sadece görünür etkilerinin dışında örneğin taş ocaklarının yayınlaşması, kuraklık, Sapanca Gölü'nün kuruması, işte ısırancalardaki etkileri gibi çok ciddi etkileri var. Tabii sadece bu mega projeler değil aynı zamanda hani bunun aynı mantıktan türeyen e, çeşitli doğa yıkım projelerinin e, onun üstünde yerelden katılım olmuştu o zaman yani Sapanca'dan, e, Ağva'dan. Bunların her birinin çok ciddi sorunları var bence tek tek görünür hale getirmemiz acilen gereken. Ee, ve burada da e, önümüzdeki dönemde bir bölge örgütlenmesi yaratılması ve bunun hani yaz döneminde de daha yerel kamplarla birlikte... ...çünkü Kuzey Ormanları savunması bir genel kampı yine Eylül'de yapacağız biz. Ama bunun daha bölge toplantıları, yerel örgütlenmeler ve yerel kamplarla yapılması yönünde e, bir kararımız vardı ıstrancalar yani ini da bu bakımdan ilk aldığımız kararlardan bir tanesi çünkü biliyorsunuz çok değerli bir orman varlığı kuzey ormanlarının ...son parçası diyemeyeceğim. Çünkü orman sınır tanımadığı için o Bulgaristan'a kadar gidiyor ama... Hani ...Türkiye resmi siyasi sınırlarındaki son parçası. Çok kadim bir orman. Çok ciddi Avrupa'da dünyadaki nadir su basar ormanlarından bir tanesi. Ve burada işte bir termik santral, bir nükleer santral. Türkiye'deki üçüncü nükleer santral projesi. Bir de bütün mega projelerle İstanbul'un suyunu tükettikleri ve şimdi artık... Hani yakın bölgenin dışında iyice bolu mengen yani iyice daldırdıkları için etrafa. Oradaki suları da İstanbul'un kuraklığını çözmek üzere yani ormanı var eden sonra da niye boş boş dursun? Hani o ağaçların altında buraya getirelim yararlanalım gibi mantıklı. E, dolayısıyla çok ciddi bir tehdit altında ve çok küçük yani sınır bölgesi güvenlik... Bastırması olan ve e, doğal olarak Trakya'da bir ücra köşede bir e, Beğendik Köyü mesela 310 kişilik nüfusu yani düşünün. Hmm. Hani dirensecek ama ciddi bir duyurulmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla biz burada bir e, kamp yapma kararımız vardı. E, başvuru yaptık. Orada... Tek uygun alan çünkü 600 kadar e, kayıtlı başvurucu vardı biz bir noktada kestik başvuruları yer sıkıntısı olacağını tahmin ettiğimiz için... Ama hani bizim e, bugün eğer devam etseydi kayıtlarımız internet üzerinden yaklaşık 600 kişilik en az bölgeden de çünkü katılım olacak. E, bir katılımcı olacaktı. Hmm. E, bunun da İnadı zaten işte beğendik 310 iğne da biraz daha büyük ilçe. Bir tek kamp yeri var yani tuvaleti suyu meskunluğu olan Orman Bölge Müdürlüğü'nün e, orada Mert Gölü kenarındaki bir kampı var. DAIKO, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı bizim toplantımıza zaten katılmıştı, bileşenimiz. Onlar resmi başvuruyu yaptılar, bize verileceği söylendi. Hiçbir sıkıntı yok yani 15 gün öncesinden beri. Sadece bu hafta başında böyle bir şey verilmeyeceği e, söylendi. Herhangi bir resmi tebligat ve gerekçe bildirilmedi. E, biz doğal olarak birçok yerelden, Ankara'dan, oradan buradan, milletvekili arkadaşlarımıza da açıkçası söyleyeyim. Bastırıp yani ne yapıyorsunuz? Hani bu kadar 400 tane insan buraya başvurdu. İnsanlar masraf yaptılar, çadır aldılar vesaire. Hani çünkü bizim kimsenin hani çok sınırlı olarak dışında karşılama şeyimiz yok. E, yani biz Sonuçta böyle olur. Geçen sene Riva kampında da benzer bir şey. Bir gün önce yapmışlardı. Orada özel bir alan biz kiralamıştık. Son anda yok izin vermeyeceğiz falan. Ya yani bir hani tadını kaçırmayın diye biraz üstlerine gittik. Geri çekilmişlerdi. E şimdi bu sefer yok yani hiçbir şekilde. Not kafa nafta mermer diyelim yok, geliyor. Yani hani izin hiçbir izin şekilde izin, yok. izin vermeyeceğiz ve bu İçişleri Bakanlığı ve doğrudan Orman Su İşleri Bakanlığı. Yani bakanlık içinden arkadaşlarımızla da açıkçası bastırmaya biz çalıştık ormancı arkadaşlarımızla. Ee, ve oradan aldığımız duyumunu ayrı hiçbir şekilde vermeyeceğiz. Anladığım kadarıyla bizim iyi o zaman biz kamp yapmayalım dememizi bekliyorlardı. Ama e, beğendik e, köyünde de aslında nükleer yani tesisin kurulması düşünülen e, terminin e, ciddi şey var. E, yani bir küçük alan aslında bulduk. Daha dar bir alan ha. maalesef su yok taşıyacağız e, tuvalet yok yapacağız e, bütün katılımcı kayıtlı katılımcıları biz bir noktada durdurmuştuk hani çünkü çok hani çok sorumluluk olmaz. hani evet, alıyoruz sonuçta durdurduk ve bütün katılımcıları tek tek yeniden aradık e, koşullar budur artık bir e, hani daha rahat bir kamp eylemine değil e, etkinliğe değil bir eyleme gidiyoruz. Ee, sonuçta suyumuz yok tuvalet yok hani çocuk getirecekseniz getirmeyin gelmek istiyorsanız gelin buyurun dedik bazı etkinlikleri iptal ettik yani işin olacaktı. toplam güvenliği bakımından gene bazı etkinliklerimiz kalacak. Yani bisikletler önden gidecekti. Çünkü yine adaya bir, bir kilometre kala yürüyüp gireceğiz. O devam ediyor. Ama onun önünde daha işte şenlikli, şamatalı bisikletler önden gidecekti vesaire falan. Açıkçası bir de bu hani yasaklama, yer yasaklama şey olduğu noktada biraz... Biz açıkçası belediyelerden talepte bulunduk otobüs verin bize diye. Ee, orada da böyle bir mırınlar kırınlar oluşmaya başladı. Ama var hala değil mi? Tabii tabii Heh, şu anda hani şeyimiz yok. Tamam, yani Ama hani de bisikletleri de biz e, alıp mesela bir tane bisikleti diyelim ki bir otobüsü bisikletlere sadece yani. Çünkü araç taşınması ha. gerekiyor. Hani ona tahsis ede Edebilecektik sonra orada sıkıntılar çıkmaya başladı CHP de sağ olsun Orman Bakanlığı gibi mi düşünüyorlar bilmiyorum Yani otobüs tahsis etmemeye başladılar zorluk çıkartmaya başladılar ee, Dolayısıyla e, bisiklet etkinliğini kesmek durumunda kaldık ee, Bir de biz şunu yani buradan da söyleyeyim şunu demek zorundayız işte hastasıyla çocuğuyla doğal olarak iki günlük kamp yani kamp kamptır ama hani bir olağanüstü biraz bir durum var. Hani çok da böyle dehşeteniz bir şey yok. Yok yok. Ama sonuçta e, orada bir sınır bölgesi güvenlik sorunu derler bir şey derler. Yani hani eskisi kadar rahat olmayacağını kamp etkinin anlattık. Ama biz gene atölyeleri yapacağız. Ertesi gün pazar günü Longoz gezisini yapacağız. Gene İnada'ya bir kilometre kala inip oradan yürüyeceğiz. İnada meydanda bir basın toplantısı yapıp. Kamp alanına geçeceğiz. beğendi. Aslında ben bunu biraz hani doğanın varlığını kutlama gibi tabii, de tabii. görüyorum. Tabii, çünkü tabii. hani insanların bir araya gelip yeşilliği tabii. kutlaması ve o kutlamadan bazı olumlu sonuçların çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii, tabii. Yani, yani o bir yere aslında o çocuklarıyla gelebilecek olsa daha da e, bir şenlik olur ve daha tabii, da güzel olur. Çünkü tabii. yeşilliğin içinde e, mutlu olabilirsek ancak daha rahat koruyabiliriz ve daha rahat. Biz dün onu söyledik. Yani ee, meşru olan oraya yok etmek, betona dönüştürmek değil. Evet Doğanın varlığını kutlamak ve, ve bir araya birlikte yaşamayı evet. talep etmektir. Şimdi bu kadar naif bir şeyden yani nedir? Hani bütün kamp etkinliğini eskisine yenisine bakalım. Ne yapacak? İşte e, orman içinde beş tane atölye yapacakmış. E, longoz içinde yürüyüş yapacak. Akşam ...Karagöz Hacıvat gösterisi yapacak... ...özel olarak hani Ramazan ayı olduğu için... ...tutmayan birçok ateist arkadaşımız da var... ...tutmak zorunda değil ama... ...hani oranın yerel halkının da... Birlikte ...tuttuğunu düşünebiliriz. Iftarlar. Birlikte biz yeryüzü sofrasına davet ettik... Ee, ...çok aşırı... ...gürültülü asla olmayan... ...Ocakbaşı e, konser... ...yani Ateşbaşı konseri dedik... Hı -hı. ...vesaire... ...şimdi bunları tamam iptal ettik... ...biz oturacağız hani orada kamp alanında... ...gene şarkımız türkümü söyleyeceğiz... ...birlikte yemeklerimizi yiyeceğiz... Ama hani bunun nesinden çekindin birader, bir kilometre yürüyecek, yalan yürümesin yani. E, o zaman çok kolay gelsin, zaten haberleri alıyor oluruz. Evet bir kilometre Facebook... gene yürüyeceğiz, bütün eğlenceyi şimdi bitirdiler, biz bir tek bize yürüyüşü bıraktılar, biz olsun yürüyeceğiz da, yani. Olsun, o da e, yeşilliğin içinde, e, evet. da e, korumak üzere ormanları ve evet. duyur yani farkındalık yaratmak üzere çok önemli evet. bir... E, önemli bir etkinlik diyelim. Evet, teşekkür etkinlik ediyoruz. Diyelim. Ee, Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ee, İstanbul Kent Savunmasını konuştuk. Ee, Kuzey Ormanları Savunmasından Çiğdem Çiğdamlı ile birlikte. Ee, kısaca bir hatırlatma yapayım ekolojik pazarları. Ee, bugün Bakırköy'de, yarın Beylikdüzü ve Feriköy'de e, pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de ekolojik pazarlar e, kuruluyor olacak. Ee, eğer kampa gitmiyorsanız gelsinler. E, e, e, ekolojik <gülüyor> evet. olmuşlarsa kampa... gelsinler. Evet, kayıtlı, kayıtlı Yaptırmazdılarsa artık almıyor. Artık artık yer yok peki. Ee, yoksa da ekolojik pazarlara bekliyoruz. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi.